Ve salatu ve selamu Muhammed ve ala alihi ve sahbihi açma'yın. kardeşlerim. Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimiz. Bir bir şey bilmezken her şeyi bize öğreten olur. Ve Allah sevgili peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam'ı seçerken de o da bir şey bilmiyordu. Ve ona diyordu ki Rabbim ayet-i kerimede Ya Muhammed ma kitab Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitap nedir, iman nedir bilmez. İşte allah Teala Celle Celaluhu bilmeyen o Resule kendi bilgisinden bilgilendirmek suretiyle ve bizi aydınlatmak için uğraşmıştır. Salat ve selam ona olsun. İşte bizi yaratan Rabbimiz işte onunla birlikte bir yol haritası olarak Kur'an-ı Kerim'i bize göndermiştir. Bu Kur'an sadece okunsun diye gelen bir kitap değil. Bu kitap okunsun, anlaşılsın, tatbik edilsin diye göndermiştir. Herkes işinin en ince noktalarını öğreniyor ve ondan geçimini temin ediyor. E peki bu ahiret geçimimiz için, ahiret hayatımız için bu kitabı öğrenmek için neden uğraşmıyoruz? Peki bu ayetlerde Allah sadece okuyalım diye göndermedi. Peki gönderdiği bu ayetlerde Allah bize ne diyor, biz ne yapıyoruz? İşte bir ayeti de Rabbim Haşir suresinde buyuruyor ki estağfurullah. Yaa iyyuhalladina aamen etequllah ve tanzur nefsun ma kademet bıgden etequllah inna Allaha khabirun bıma ey iman edenler Allah tan sakin korkun ina yani Allahtan nasıl korkacağız Allah korkulacak bir varlık mıdır sevilicek mi? Allah sevilecektir. Peki neden ölesi Allah korkun diyor? Onun emirlerine karşı gelmekten, onun yap dediğini yapmamaktan, yapma dediğini yapmaktan korkun. Çünkü bunların neticesi tehlike. Ve Rabbim bizi uyarıyor, biliyor ki, Ve tanır nefsım, ma Yani her insan yarın için, yarını için yani ahireti için ne hazırladığına bir bak. Ve Allah'tan olsun. Allaha, habirun bima ta'melûn. Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır. Şu halde Allah bütün bu şimdiki toplantımızı Mahiyetini, <gülüyor> Ne için toplandığımızı Kalbimizdeki olanları bilendir Ve buyuruyor ki Rabbim Ayetin devamında la tekunu Kelle zina nesullâ Sakın Allah'ı unutanlar gibi davranmayın Allah'ı unutmayın Her an Allah'ın Sizinle beraber Hazır ve nazır olduğunun farkında olun. Daima gündeminizde olun. Allah şimdi bizimle beraber olduğunu bilincinde olalım. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve huve ma'akum eynema O Allah siz nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. "Ya'lemu kha'inatul a'yun ve ma sudur." hain bakışları ve bütün göğüslerin gizlediğini bilendir Allah. İman edinki Allah biliyor. Biz de buna ona göre hayatımızı yani gündeme koyalım inşallah. Ve la tekunu kellezine nesullah yura Allah. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi davranmayın. Yani Allah ha var ha yok gibi davranmayın öyle olursanız, böyle davranırsanız, ensahum enfusahum. O zaman Allah sizi kendi kendinize unutturur buyuruyor. İşte bize Allah kendimizi kendimize unutturmaması için daima Allah'ı gündemde tutacağız inşallah. Ve bir gün bir camide mukabele okuyorduk bir ayet geldi, Câsiye suresinde. O ayeti görünce titredim. Yani o zaman oradaki bulan insanlara bu ayeti anlatmalıyım dedim. Dedim arkadaşlar, Kur'an'ı okuyoruz, mukavele okuyoruz, günde 20 sayfa. Çekip gidiyoruz. Ama bu 20 sayfada Rabbim bize ne dedi, farkında değiliz. E şimdi bakınız, Rabbim bu okudum bu, bu ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Şöyle diyor Rabbim bu Câsiye suresinde. Vetera kullu ümmetin Câsiye. Kıyamet gününde herkes Rabbinin huzurunda her ümmet her hurub her grup, her cemaat Allah'ın huzurunda diz çökmüş tir, tir titremekte. Ve kullu ümmetin su ila kitabihâ ve her ümmet kendi kitabına çağrıldı yani sınav ondan görecektir. Sualler ondan çıkacaktır. Sen bu ayet karşısındaki tavrın neydi? Bu ayet karşısında tavrın neydi? Ne yaptın? İşte Allahu Teala bunu bize sorduğu zaman eğer bu kitaptan haberimiz yoksa durumumuz ne olur? İşte onun için el yevmeti cizevne makuntum tahmelun diyor. Dünyada kaldınız, bir müddet kaldınız fakat ben oradaki bütün yaptıklarınız önünüze yazılı olarak, görüntülü olarak gelecektir diyor Rabbim. Ve o zaman hiç kimse itiraz etmeden Rabbi'nin karşısında. Böyle bir sorguyla karşılaşacak. Ve orada Allah diyor, "Lâ zulmün Bugün kimseye zulmedilmeyecek. El-yevm'atizamına bakıntımtam." Bugün ne yapıyorsanız onunla karşılık bulacaksınız. Onun için bu kitabımızdır kardeşlerim. İnanın, şunun bunun aleyhinde ya da şuna. Eğer onlara bir cevap vermeye kalktışı şey ediyorsak, çalışıyorsak belki inşallah böyle bir umidimiz oluyor. Birkaç kişiyi yani şirk tuzağından kurtaralım diye onları şey etmeye çalışıyoruz. Yoksa onların şimdiki yaptığımız bu dersleri öğrenmeye gerek bile yoktu. Çünkü ama böyle bir hastalığa müptele olan insanlar olduğundan dolayı bunları kurtarmak için yani bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Yoksa bizim işimiz değil. Bizim işimiz Rabbimizin emirlerini ve nehirlerin yasaklarını bilip ona göre davranmaktır. İşte Rabbim de öyle buyurur bir ayet-i kerimede Kur'an hakkında buyuruyor ki Rabbim: İnne haza sirati mustaqiman fal tabe'u, uh, vela tettabu fetefarraq bikum an sabili Allah Kur'an-ı Kerim'i kast ederek buyuruyor ki işte bu benim düz doğru yolumdur buna tabi olun. Sakın eğri büğrü oyulan yollara, tali yollara kimi <gülüyor> azıp bin şey bir şey ilah edinen, kimi Yusuf Aleyhisselam'ı ilah edinen, kimi Habili, kimi Şiti falan şubbu ilah edinenlerin o yollarına, o tali yollara gitmeyin. Sizi Allah'ın yolundan saptırır diyor o talih yollar. O talih yollardan uzak vurun diyor Allah. Biz, demek ki Rabbimizin gösterdiği bu ilahi projeye doğrultusunda hareket etmektir. Adamın birisi, bir mutahit. Yanında çalışan işçileri de var. Bu işçilerin arasında bir iyi bir inşaat ustası var. Çok güzel binalar yapar. O binalar görkemli, güzel ve satışa uygundur. Yani çok iyi bir parayla da satılıyordu. Yaptığı her bina kapışılıyordu. Ve bu iş veren de bu ustadan çok kar ediyordu, kazanıyordu. Onun için bu ustayı çok seviyordu. İşte günün birinde bu usta işverenin yanına geliyor ve diyor ki efendim artık ben emekliye ayrılmak istiyorum. Ve haklıydı. Hakkıydı. Peki demiş yalnız senden son bir isteğim var. Eğer bu son isteğimi yaparsan memnun olurum. Nedir demiş? Son bir defa bana bir bina yap. Yani güzel bir bir villa yaptı. Tamam demiş ama gönülsüz. Yani işten söylemedi ama onu kırmamak için peki dedi. Ve inşaata başladı. Kalitesiz mal malzeme kullandı. Yani baştan sona yaptı ve binayı tamamladı. Bina tamamlandıktan sonra her şeyi artık e, suası, boyası, her şey bittikten sonra artık anahtar teslimi. Bina bittikten sonra işvereni çağırıyor, işverene anahtarı takdim ediyor, bu ürün demiş. Ama ama kalitesiz malzemeyle yapılmış bir bina, çok kötü. Yani ufak bir depremle gider. Ama daha önceki yaptıkları çok dayanıklı, çok Görkemli, çok da güzel. Ama bunu da e, iştahsız yaptığından dolayı kötü yaptı. Ama şeyle boyayla e, halledilmişti. Anahtarı teslim etti işverene. İşveren de bu kıymetli, ona çok para kazandıran, bu işçisini çok sevdiğinden dolayı anahtarları tekrar ona geri veriyor. Al, bu ev, bu bina, bu villa benden sana hediye. Arkadaşlar, hangi biriniz bu ustanın yerinde olmak ister? Hiçbiriniz. Ay vah dedi adam, ay vah dedi. Ne? Niye bana önce demedin? Önce deseydin ben o villalardan daha güzel yapardım. Daha güzel malzeme kullanırdım. Öyle. ama iş işten geçmişti. Şimdi arkadaşlar hepimiz bu inşaat ustasının yerine kendimizi koyalım. Yaptığımız her davranış, yaptığımız her hareket, konuştuğumuz her söz, yaptığımız her fiil, her eylem, her hareket kendi ahiretteki inşaatımızı yapalım. Gelin, aklımız varken çürük yapmayalım inşallah. Vesselamu alaikum ve rahmetullah alfa.